471. konu, Hayber seferinde hizmet için kadınların savaşa gitmeleri, biz Peygamberle beraber Hayber seferine çıktık, Hazreti Peygamber niçin çıktığımızı bizden sorunca, yün eğirmek, yaralıları tedavi etmek, okları gazilere vermek, sövgüt denilen şerbeti içirmek için geldik, dedik.